işe devam et عندي kıymetli kardeşlerimiz hadis-i şerif dinleyerek terğibü terif hadis-i şerif dinlemek suretiyle ilm-i nebevîden, miras-i nebevîden, aleyhi ve sellem'in bize bıraktığı mirastan nasibinizi almak istiyorsunuz. Rabbim hisselerinizi azîm eylesin, büyük eylesin ve cümlenize, hepimize istifadeler nasîb eylesin. Bu bab zaten e, ilmin önemi, ilmin fazileti ilim talebinin ne kadar büyük olduğuna dair beyanlar içermektedir. Hadis-i şerifler rivayet etmektedir. Kaldığımız hadis-i şerifte, sırada gelen dersimizde buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem وَعَنْ صَفْوَانَ اَبْنِ عَسَّالِنِ الْمُرَادِيِّ الله عنه Safvan Hazretleri anlatıyor diyor ki eteytun nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kainatın efendisinin yanına geldim ne mutlu bahtiyar insanlara istedikleri zaman gidebiliyorlardı kendisi hayattayken ve, ve fil mescidi kendisi mescitteydi Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Muttekûn. yaslanmıştı ala burdin ee, bir hırkaya lev o kendisine ait burde Bür, işte hırka kastı burde de oradan geliyor Dörtgen, yani ...dörtgen bir şey, işte örgü, hırka gibi diyelim işte, yelek gibi düşünelim. Ona yaslanmış... ...Lev'u kendisine ait ahmara kırmızı. Rengi kırmızıydı o şey, hırkanın. E, tabii o bir kısmı yani o hırkaya doğru demek ki arkasında bir şey var, direk var. E, ona da... Sırtında da bir hırka var. Ama demek ki kollarından geçmeyen bir şey. Kollarından geçse yaslanmış denmez. O da müstakil duruyor yani bağımsız. Şeyden belki direktten oturduğu yerlerin arasına koymuş. Bir kısmı yani tabii belki de bütün sırtını kaplayacak gibi değil ama hani olur ya biz de bazı kere bir tarafımızda bir şey yaslanırız. Öyle yaslanmış idim sallallahu aleyhi ve sellem. Fakültülü hu kendisine dedim ki, ya Rasulullah inici tu ilme. Ben geldim Allah'ın dinini, ilmini talep ediyorum. Yani ilim öğrenmek istiyorum. Fakale Rasulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Merhaba ben, bı talib ilme. İlim talep için gelen seni gibi insanlara merhaba, hoş geldin, safa geldin. Çok yeni bir yere geldin. Merhaba'nın asıl manası gerek. Yani geldiğin yer geniş olsun. hani Genişlik bulasın manasındadır. Ruh kelimesinden geliyor. Arapçada ruh genişlik demek. Merhaba da yani geniş yer anlamına geliyor. Esasen işte e, merhaba ehlen ve sehlen de öyle. Sehlen mesela düz yere geldin, yumuşak yere geldin. Yani sert yere gelmedin mi Anladın mı? Efendim merhaba da yine... ...geldiğin yerde genişlik bulasın anlamında, böyle bir hoş safa geldin mealinde Türkçe'de. Sen ilim tahsil etmek için, benden bir şey öğrenmek için geldin. O zaman hoş geldin, safa geldin dedi bana. Sevindi bundan yani. Para isteme gelmedin, yemek isteme gelmedin. Çünkü her türlü insan geliyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Veya dua isteme gel gelmedin yani gelebilirsin de gelme gelemezsin diye bir şey yok da ilim için geldiysen sana çok müjde vereceğim buyurdu. İnne talbe'l ilm ilim tahsilinin talep eden ve tahuffu'l malaike elbette melekler onu kuşatır buyurdu. Melekler kanatlarıyla onun etrafını çevreler. ve tuzillu onu gölgelendirirler bi ejnihatiha kanatlarıyla. Yani niçün? tüm meyar ke bak Önce etrafını çevirirler, sonra kanatlarını üzerine gölge yaparlar, güneşe karşı, sıcağa karşı. Sonra biner, Bazı bazen bazen, melekler birbirini üstüne çıkar diyor. Acayip bir hadis şerif. Ahmed Hanbel'de de var. hadis şerif zaten hafız-ı müziri büyük muhaddistir tergib sahibi. Efendi Hazretleri'nin el kitabıdır bu yani. Tergib-i terip devamlı yanında gezerdi. Arabalarda, yolculuklarda. Bir nesefi tefsiri bir de tergib-i terip. Hadisten tergip, tefsirden nesefiyi gezdirirdi. Evet, Ahmed Anbel Taberani Emre isnatları ceyyid, makbul, muteber isnatları var. İbn-i Hibban sayında almış, Hakim sayı-ül isnat demiş, i̇bn Mace Muhtasaran rivayet etmiş. Sen ne diyorsun ya? Sonra melekler birbirinin üstüne çıkar. Hatta ebluhu ulaşıncaya kadar es-sema et-dünya, es-sema gök -köğe. hangi gök et-dünya en yakın. Yani bize en yakın birinci kat demektir. Birinci kat semaya kadar melekler... Birinci sema ne demek? Buradan 500 senelik mesafe. Adamlar... E, ne diyorsun işte en son çıkanlar nedir? Füze değil de... E, uzay mekikleri bilmem neleri yani. Böyle yeni yeni şey ettiler ya da... devamlı daha hızlı giden, daha süratli giden... Şey, teknolojiyi geliştirmek suretiyle... daha hızlı gideni yapmaya çalışıyorlar işte. Yine de... ne kadar zamanda gidebiliyorlar? ...uzaya. İşte. Bilmiyorum ki orada gidiyorlarsa, gidebiliyorlar, bizi kandırmıyorlarsa, bir yerlere gidiyorlar, oralardan bir şeyler... ...ya da kendileri gidemiyorlar, cihazlar gidiyor, oradan resim alıyorlar falan. Resim alma işleri biraz daha kolay oluyor herhalde. Kendileri de gidiyor, gidiyorlar da kalamıyorlar, dönüyorlar falan bir şeyler. Onlar da birinci gaz sema değil ha. Bu gezegenlerin hepsi birinci gaz çok altında. Birinci kaç çatı ve tavan olarak düşünürseniz, o sarkan avize gibi. Bir adam Allah'ın dininin ilmi için bir alimin yanına, bir sohbete, bir derse, bir medrese, bir zikre, yani ilim hal halakasına katılırsa, tabi evvelce bu televizyon, radyo, internet imkanları olmadığından insanlar mutlaka alimin yanına adım atmak suretiyle gidebiliyorlar. Orada daha bir mesai sarf ediliyordu. Daha bir yorgunluk ve zahmet oluyordu. Şimdi bizim bu derslerimiz herkesin evini ocağına giriyor Kimse kapısından, evinden adım atmadan elinde düğmeyle açıyor kapatıyor. Bu kadar kolay oldu. Ama azimler çöktü. gayretler köreldi. Himmetler e, sühli oldu. İnsanlar e, Lale Gül'ün e, düğmesi ellerinde bu derslere bir tık edip de veyahut da işte oradan Zıplayacak, zaplayacak, oradan gelecek, Lale Gül'ü bulacak. Onu bile... Ya ders saati, saat sekiz buçuk oldu. Acaba ne hadis şerifler buyuruluyor? Kâin-i haddefen sallallahu aleyhi ve sellem neler buyurdu acaba bu derste? Evvelce insanlar tabi'in tabakası... Irak'tan kalkıyor, Arafat'a gülüyor, Ebu Ureyre'den anh, bir hadis duymak için. Hadisi de duymuş da sağlama yapmak için. Yani bunu senden bize rivayet geldi, acaba sen bir de senden duysam diye. Irak nere, Arafat nere? E bu kadar zor yani ve vasıta yok, uçak yok, bir şey yok. Tevelerle, şeylerle çoğu yerde yaya, bir hadis, bir senebur elinde, yandan Arafat'ta çok durulmaz, herkesin vazifesi var Arafat'ta yani. E sen şimdi her pazartesi akşamı 3-4-5 hadis, arada tabi ne kadar ayet hadis geçiyor ayrı dava. Salı günü, üç, üç, efendim Şivaşev'te ne kadar ayet hadis geçiyor. Ondan sonra çarşamba, mektubat'ta kadar ayet geçiyor. Perşembe ana sohbetlerine kadar ayet hadis geçiyor. Ee, bu ilmi, tahsil bu kadar kolay oldu. Sen niye bir düğmeye basmaktan aciz kaldın? Ve zavallı adam. Bu müjde kaçırılır mı? Yani abdestli, güzel, huzur güzel olsanız, tabii kadınlar zaten gelemiyorlar yollardan, mesabelerden. Yerlerimiz de yok gelseler. Erkeklerle perşembeden cuma geceleri buluşabiliyoruz bir tek. Bir de ayda bir bursa falan. Ama işte televizyondan her gün buluşuyoruz. Elhamdülillah. E burada da ilim tahsinine niyet edebilirsiniz demek istiyorum. İnsan ciddiyetini alır. E ders takip eden bir talebe ise, talibe ise kitabını işte açar. O dersi bulur. Ondan sonra dinler, ben mana veriyorum, kelime kelime mana veriyorum yani. Şehleri de okuyorum. Size aktarıyorum ben Allah'ın dinini. Eğer sen burada ilim talebi olmaniyet niyet etsen kazandısın kardeşim. Aynı bu müjdeyi alırsın. Ama tabii mümkünse medreseye gitmek, Kız kızlar kız medresesine, erkekler erkek medresesine mutlaka bir medrese bulmak lazım. Okullarda bu ilim yok. Ondan sonra e, olmadı, ona da vaktin fırsatın olmadı. Cuma geceleri bizim dersimize gelirsin. Pazar sabahları, e, pazar sabahı tatil olduğu için belki daha kolayına gelse, Yavuz Elim camisinde Salih Hoca Efendi, ...sohbet yapıyor, ayet, hadis okuyor. O da roman okumuyor, hikaye okumuyor yani. Hoca ben sohbet yapıyor. Diğer bir şey, Hoca Efendi kardeşlerimiz... ...pazar sabahları e, Türkiye'nin muhtelif yerlerinde belki yüzlerce... ...ilim meclisi kuruluyor pazar sabahları. Efendi babamızdan kalan... ...Helal Efendi babamızın sünneti veci üzere. E bunların hangisi? tek tek isim sayacak vaktim yok. E bunların hepsine gidebilirsin yani. Bunların hepsinde sana bir ayet, hadis okurlar yani. Roman okumazlar yani. İnsan bir adım atıp ilim tahsine giderse melekler onu çepeçevre kuşatır, kanatlarıyla gölgelendirir. Sonra melekler birbirini üstüne çıkar diyor. Birinci kaç semaya kadar bak. Şimdi burası bir seni adam oturuyor ya. Burayı böyle fır dolayı döndürdüğünü düşün melekler. Buradan doğru bu daire çizdik ya etrafımız. Yuvarlak oluyor daireler ya. Kanatlarıyla kuşattı ya şimdi. Yani yuvarlak kuşattı veya dörtgen diyelim kuşattı, neyse. Bunu, mesele bu değil. Ama mesele kuşatırlar ve birbirinin üstüne çıkarlar. Ta birinci kaç kadar şu aralarda boşluk olmaz. Nasıl ki kurşundan duvara, kurşun döksen bir boşluk olur Melekler de o şekil, bak, dört tarafından o melek onun üstüne, o melek onun üstüne, böyle her tarafı böyle birbirinin üstüne, üstüne, üstüne, üstüne. Yani minare gibi düşün. Yaşki minareler olur diye mesela. Biraz daha geniş çapta. Öyle düşün. Birinci Kas nere biliyor musun sen? Birinci Kas şu ana kadar bir insan çıkmamış. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem miras gecesi çıktı. O tabii 7 Kas Sema'yı da açtı müstesna. Onun dışında birinci Kas çıkan yok. Ancak bir de İsa Aleyhisselam'ı diyelim. İkinci Kas o canlı ya. Tiri olarak bir de İsa Aleyhisselam var şu anda. İdris Aleyhisselam bir rivadet dördüncü semadadır, ama bir ölüm geçirdi. Bir ölüm geçirdi. İsa Aleyhisselam hiç ölüm geçirmedi. O ikinci kasemada duruyor. Kaç kişi tane sayabildik? Rasulullah Aleyhisselam'da mirac Gecesi'nde çıktılar. İki kişi, üç kişi saydık. Üç tane peygamber sayabildik bak. 224 bin peygamberden de birinci kasemaya çıkan yok. Ruhları çıkar. E, ...vefatlarından sonra hepsi semavattadır, semavatın tabakatındadır, Miraç'ta görüştüler. Ama onlar vefatlarından sonra ruhaniyetleriyle beraber, bedenle şu anda çıkan yok. Ama melekler çıkıyorlar da, kıyınıyor. Çünkü görevli melekler var, her şeyin melekler var. İlim tahsil edene... ...teşrifi için, tazimi için, tekrimi için müvekkel melekler var. Sırf ilim için hareket edene... ...gelene gidene, ilim yolunda e, efendim, e, gayret edene görevlendirilmişler. Onlara şeref veriyorlar. İşte onlar gelirler kanatlarıyla. Kuşatırlar, gölgelendirirler, çepe çevre çevirirler, birbirini üstüne çıkarlar. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra birinci kez sevakıda hiç boşluk bırakmazlar. Bu ne demek ya? Bütün meleklerin feyzi, bereketi, duası, rahmeti... sen üzerine yarar, araya ne, ne şeytan girebilir? Ne bir şey şeytan o kadar meleğin arasında nasıl girecek? Yanar kül olur. E sen böyle bereketlere nail olursun buyuruyor. Niçin böyle yapıyorlar ya? Geliyorlar etrafını dolanıyorlar sonra birinci kat semaya kadar kuşatıyorlar. Ee, Min mehabbetihim. Sevdikleri için. Neyi sevmişler? Lima yatlubu. O kişiyi sevdiklerinde değil. Yani melekler bir, bir adama hoş. Özel bir hobileri olarak... E, muhabbet duymazlar, takılmazlar. Yok sesi güzel diye, yok yüzü güzel diye. <gülüyor> muhabbet persemezler. Meleklerde bizim gibi böyle şeyler yok. Biz farklı farklı yönlerden birini severiz mesela. Herkes kendine göre bir şey takılır. Böyle bir şey yok melekler. Meleklerde nefis yok ki. Başka bir yönden sevsinler. Niye severler? Onun aradığı ilmi severler. Kur'an'ı, tefsiri, hadisi, fıkıhı, akaydi, tasavvufu severler. Onun için... O, o ilmin peşine düştüğünden onu da severler. Onun talep ettiği ilmi sevdiklerinden onun etrafını çepeçevre kuşatırlar. Tabii ki bu ilim meclisine gitme yolunda ve ilim meclisine bulunduğu noktayla alakalıdır. Yoksa ilimden kalktı, o da yattığı, içtiği, yedi, bilmem ne. Melekler her dakikada onun başını göğe kadar beklemezler. Ama ilim talebinde olduğu sürece bu tecelli, meleklerin bu rahmatı ve berekatı ona yağar. Dualar üzerinde olur en azından. Ya çok önemli bir müjdedir. Yani Efendimiz buyurdu ki... E, ben dedim hani Safvan Hazretleri buyuruyor. Safvan. Güzel isim Safvan. Ne buyuruyor? Ben gittim diyor Efendimiz'e. Dedim ya Resulallah ben ilim talep etmeye geldim. Senden din öğreneceğim dedim. Merhaba sen hoş safa geldin dedi. Bu müjdeyi anlat. Bu hepimize şamildir. ...Saffan Hazretlerine özel değildir. Mesele faydalı ilim. ilim i Nafi'a. Faydalı ilim. Kime faydalı? Kendine faydalı veya başkasına faydalı. Benim şimdi okuduklarım, öğrendiklerim... ...kendimden fazla millete yaradı. Belki bazılarıyla ben dahi amel edemedim. Ama olsun. Hiç olmazsa ne yaptım? Sizlere aktardım. Yıllar yılı binlerce, on binlerce saat ilim verdim, vermeye çalıştım. E ne oldu? başkalarına menfaatim oldu. hayır, naz menfaat En hayırlı insan insanlara menfaat verendir. İnşallah onların bereketine duasıyla hidayet bulanların, namaza başlayanların, medreseyi bulanların, me mektepleri bırakanların, değil mi? Nice insanlar e, bu e, kadınlar, kızlar, erkeklerle karma karışık okullardan ayrılıyorlar. Neden? E bu erkek kadın karışık bu caiz değilmiş. Öğreniyor. Bir haramdan kurtuluyor. E medreseye geliyor, niceleri hoca oluyor, kadınları kurtarıyor. E bu zincirleme müselsel bir menfaatdir yani. Sadece sende kalmaz faydası bunun. İlmin faydası müteaddidir yani. Herkese bulaşır Allah'ın izniyle bereketi. E siz de dinlediğinizden bile aktarıyorsunuz. Kaç kişiye fayda oluyor ya? Herkes çevresine bir şeyler anlatıyor, anlatmalıdır. Bu ilim böyle aktarılacak. Ravuhi anneniz ibn Malik radıyallahu Hz. Enes'ten rivayet edilen hadis-i şerifte İbn Mace rivayet ediyor bu hadis-i şerifi. Kâle kele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bu hadis-i şerifte buyuruyor. Talepü'l ilmi ilim tahsil etmek, talep etmek, aramak ferîzâtün farzdır. Ama hangi ilim farz? Ben şimdi mühendis değilim. Mühendis olman farz mıydı? Doktor ilmini bilmiyor. Doktorluğu, tıbbı bilmiyorum. Farz mıydı bana? Değildi. Peki hangi ilim farz olabilir? Alâ küllü müslümin. Her müslümana bir de. E, her müslüman ne demek ya? Erkek, kadın ve müslümetin de var bazı rivadetlerinde. Ben İman-ı İslam ilmali'nin başında bu konuyu işledim. İman-ı İslam İlmi Ali'nin birinci cildinin mukaddimesinde ön sözünde bu hadis-i şerif var ve ulemanın bu hadis-i şerife izahları var. Orayı mutlaka okuyun. Çünkü her ilim her müslümana niye farz olsun yani? Demek ki özel bir ilim. O özel ilim maksat? İlmi haldir. Her Müslümana farzdır. Mesela burada diyor ki... Şimdi farzdır ama ben zekat verme durumunda değilim. Nisaba malik değilimse... ...benim zekat ilmini bilmem... ...zekatla ilgili fıkhı bilmem... ...bana şu anda farz olmuyor. Neden? Teklif teveccüh etmedi yani. O hükmün yükümlülüğü bana yönelmedi ki şu an. Neden? Zengin değilim. Veya haça gidecek durumda değilim. Nisabım yok veya hastayım vesaire. E şimdi ben, bana haç farz değilse... ...ben haçın e, haramını, mekruğunu, müfsidini detayıyla bilmem, haç ilmi yani, haçla ilgili ilmi Filmen bana farz olmuyor. Neden? O noktada mükellefiyetim bana yönelmemiştir. Onun için burada hangi ilmi tahsil teklif teveccüh ettiğinde? Mesela ne demek? E mesela ne demek? Buluğa er, erer ermez, bir, bir şuurlu bir Müslüman olarak... ...Müslüman anadan babadan doğmuşsun gelmişsin, zaten buluğa da erene kadar da... İman İslam şartlarını bilmektesin. Mutlaka gibi Müslüman çocuğu bilmeli. Ama tabii daha detaylı bir Allah'ın celle celal isimleridir, sıfatlarıdır, Ehli Sünnet'in ana temel itikatlarıdır. Teferruata herkes vakıf olamayabilir. Ama bu nedir? Bu da ilmi haldir. İmam-ı Azam itikad üzerine yazdığı kitabın adını ne taktı? Fıkı Ekber taktı. Çünkü en büyük fıkıh nedir? Neye inanacağını anlamak. Fıkıh anlamak demektir. ...abdest namazında ne yapacağını anlamak... ...ona göre fıkıh eskardır, küçük fıkıhtır. Çünkü en büyük fıkıh nedir? Anlamamız gereken konu itikadımızdır. Onun için İmam-ı Azam kitabının adı fıkıh ekberdir. Yani sen zannetme ki itikadi meseleler fıkıh değil. Sen zannetme ki fıkıh sadece abdest, taharet, koşul. Bu idi Şimdi en büyük fıkıh ne zaman teveccüh ediyor itikadımızı bilmek? Ya insan buluğa erdiğinde çoktan bunu... ...bu itikada sahip olması lazım. Ya bu ona farz oluyor. Tabi o noktaya kadar farz diyemiyorsun. Hani ki Bulu ne hiçbir şey farz olmadığından ama e, altyapısı mutlaka bulunmalı. Bulu Erdiği anda e, ehl-i sünnet itikadını bilmesi lazım. Ama şu anda ne Bulu Ölmesi yanaşmış adamın 90 yaşında. Ehl-i sünnetten bir mesele sorsan bilmiyor. Bazı müftüler de bilmiyor. İmamı geçtim. Müftü olmuş adam. İtikadi bir konuyu sorsan haberim yok diyor ya. Nasıl haberi yok? İtikat bu ya. İşte tekellüf, e, mesuliyet yöneldiği anda farzları bilecek, haramları bilecek. Mesela ilk başta itikadını ne ile düzelteceğini bilecek. El-i göre e, inancımı nasıl tavsiye ederim? Bu herkese, her Müslüman erkek kadına. Bunda müsamaha yok. Bilmemek mazeret olmaz. Ama namaz vakti geldiğinde, yani namaz vakti geldiğinde deyince sen namaz vakti geldiğinde namazı öğrenmeye kalkarsan, namazın vakti geçene kadar öğrenemezsin. Onun için bunu namaz vakti gelmeden tabi, e nasıl kılınacağını bilmen lazım. O zaman senin namazı nasıl kılacağını... ...dışındaki şartlar, içindeki şartlar... ...işte hadesten taharet, necâsetten taharet, et râvret, istikbali, kıble, vakit, niyet gibi su, kıyam, kıraat, rükû, sücud, ...ondan sonra değil mi? Kâde-i, gibi namazın içindeki ve dışındaki şartları bilmen lazım. Her Müslüman'a bu ilim farz. E neden? Namaz her Müslüman'a farz da ondan. Hem de her gün farz, hem de günde beş vakit var. Senin bundan kaçarın, göçerin yok. Müslüman olarak, ayakta kılamıyorsan, oturarak, oturarak kılamıyorsan, başını sallayarak da olsa kılman farz. O zaman, her Müslümanın ilim tahsili farz. Ama hangi ilim, hangi mesele sana farzsa, onu öğrenmek farz. Vacipse öğrenmek vacip. Sünnetse o mesele öğrenmen sünnet. Müstehapsa öğrenmen anladım. mı? Buna göre kıyas edeceksin. Eşin Ramazan orucu geliyor. Öyle bir insan var ki oruç tutmamış veyahut da gençtir, on iki yaşında, on bir yaşında yeni tutacak. Ya bu kişinin oruçla ilgili bir ilmi halde bir şeyler öğrenmesi lazım. Yani anamdan böyle gördüm diye oruç olmaz. Ondan sonra oruç tutuyorum diye yemezsin, içmezsin... ...gidersin, başka bir halt işlersin... ...ondan sonra oruç bozulur. Kimlikle kefaretlik olursun, 61 biri yüklersin... ...kiminde de güne günde olsa çok büyük günah vebale gülersin. Şimdi orucu bozan bazı şeyler var. Sadece yiyerek içerek değil ki bu. binzi münasebetle de bozuluyor... ...duhulle de bozuluyor... Vesaire vesaire. Kaza icap ediyor yani. Efendim haç. Haça gidecek için. Evlenecek. E şimdi adam evlenme durumu yok. Bu nikahla ilgili ilmihali bilmesine gerek yok. Ama şimdi adam evlenmeden evvel mutlaka nikahla ilgili ilmihalini bilmesi lazım. Öbür türlü kalkar evlenir. Ondan sonra ters ilişkide içine girer Allah muhafaza. Hayiz hanede de kadınla ilişkiye girer Allah ımız. E bu benim karım kim karışır? Ne demek kim karışır? Yaratan Allah karışır. ...senin karınsa senin kulun değil ki kardeş. Ama sen evlenmeden evvel... E, horozluk, ...horozda da var o erkekliklerde efendi Hazretleri. Benimle sosyal erkekliğim var hadi evleneyim. Ama sen nikahla ilgili ahkamı bilmeden evlenirsen... aleyne dolanmış olursun, Aleyne çalışmış olursun. Mesela alışveriş. E sen şimdi ben ticaret yapmıyorum, almıyorum, satmıyorum... ...o konuda fıkıhla, fıkıhla mükellef değilsin. O ilim sana farz değil. Ama sen alışverişe gireceksen... ...alsat yapacaksan... Dükkan açacaksan vesaire. Bunu vadeli satış nasıl olur? Hangi tip muamele faize girer? Ne şekilde alsam satarsam vadeli muamelelerde faiz nasıl olur? Faizden kurtuluş hangi çareyle olur? Yolla oldu. O zaman sana ne oldu? Alışveriş ve ticaret yapacak adama büyür bahsi, muamelat bahsi, fıkıhtaki alışveriş bahsini öğrenmesi farz olur. Ama bana farz olmaz. Ben al sat yapmıyorum. Dolayısıyla her Müslümanın ilim tahsili farzdır. Hangi ilim? Allah'ın hükümlerinden, hükümlülüklerinden hangisi onu alakadar edip o hangisi ile mükellefse o konuyu bilmesi erkeğe de kadına da farz olur. E şimdi bana hayız ilmini bilmek farz değil. Erkeğim çünkü beni alakadar etmiyor. Ama eşime farz. Niye farz? Ya adeti yedi miydi, sekize mi çıktı, ona kadar... Özür kanı mıydı? Hayız kanı mıydı? Ne fark eder? Çok fark eder. Özürse namaza devam edecek. Orucunu tutmak zorunda Ramazan'da o gün. Özür değil de hayızsa orucunu zaten tutamaz. Namaz ondan sakıt oluyor. Orucu güne güne hesap edecek kaza için. Namazın kazası gerekmiyor Allah acıdığı için. Ama şimdi beni alakadar etmiyor. Bak ona farz. Ben kadın e, hayız halleri diye kitap yazdım. Müstakil bu konu var. Tabii, tam. Adını belki şu anda tam yani ben de unutabilirim. Ama ne kadar uğraştım o eseri adam edene kadar yani. Çok zor iş. Hesap, kitap var ya yani senin çok matematik lazım. Günlerin hesabında falan. Hayız var, istihaza var, nifas var, doğumdan sonrası mesele Hep bunlar da e, kadına her ay başına geliyor. Her ay. Ama menopoza girmiş, kandan kesilmiş. E tamam bu kadının daha bu konuyu öğrenmesi farz olmaz düştü tamam. Anlatabildik mi? Her Müslüman erkeğe kadına ilim tahsili farz. Hangi ilim? Allah'ın dininin hükümlerinden hangi konuyla mükellefse o konuyu bilmesi de farz. O konu farzsa onu öğrenmesi farz olur. Çünkü neden? E, o farzı yerine getirmek için onu bilmek gerekiyorsa onu bilmeden o farz yapılamıyorsa o ilim farz tabii ki. Çünkü neden? Bilmeden ne yapacak abi? Namaz kılıyorum put gibi ayakta mı duracak? Nasıl namaz kılıyorsun? Bazıları bilmeden hatır için geliyorlar. Adam bakıyorsun vaziyette bir şey okuduğu yok. Bir şey anlamadığı belli yani kılamıyor işte. Ama seni takliden hareketler yapıyor bunları. Herkes rastlıyor toplumda. E nasıl bu namazın mı olur yani? İlmihani bilmiyorum. Evet Diğer hükümler buna kıyas edilir. i̇bn Mübarek Mubarek Hazretleri, ablan mübarek buyurur ki, bir insan din, din meselelerinden bir iş başına gelirse yani ticaretle ilgili bir konu. Sorması lazım. Helal mı, aram mı, faize mi girdi, rüşvete mi girdi, yalana mı girdi? Fasit akde mi girdi? Sorması lazım. Başına bir iş geldi. Veyahut evlilik. Gitti işte talak verdi. Şart etti. Üçten dokuza bilmem ne bilmem Hemen e, hocaya sorması lazım. Diyanete sorarsan Diyanet diyecek ki sana üçü bir say, devam et gitsin. Halbuki... el i Sünnet'e göre üç kere talak verenin bir sayılmaz. Üçü geçerlidir mesela. E bunun nedir? Bunun kurtarı tarafı var mı? Bu nikahı Devam ettirebilir miyim? İşte talak verdim bir kere... E ...ric'i midir? Dönüşlü müdür? Bayin midir? Bayinse de bir talak gitti. Yeniden ne yapmam lazım hanımıma dönebilmem için... Sen yeni bir iki kıyman lazım falan. Çünkü bir talak gittiği için iki bağ kalıyor. iki bağ ile devam edebilirsin ömrünün sonuna kadar da mesele değil. Bir tek bağ ile bile nikah durur. Nikah aynı nikahdır. Yani bir bağ bile kalsa iki geçerlidir. Üç talak niye verilmiş? Burada pay verilmiş. Yani birden üçünü birden salma. Böyle kızarsın edersin nefis girer. Peki sonra barışırsın pay bırak. E şimdi bir insanın başına ağzına bir talak lafı geldi. E bu konuyu öğrenmesi farz işte. O ilim farzı dolu. Ticaretle bir iş yaşandı ortağıyla arasında. Kim haklı, kim haksız. Allah'ın dinine müracaat edeceğiz. fıkha müracaat edeceğiz. Yok efendim sen gidesen adama biraz rüşvet vereyim bilmem ne. Adam da hakemlik, hakimlik yapsın aramızda. Ondan sonra beni haklı çıkarsın falan. O zaman Allah'ın dininin ilmini öğrenmeyen gerek var değil mi? Para konuşursa, hatır geçerse, adalet yoksa. O ayrı bir şey. Ama sen Allah bana benim haklı görüyor, onu mu görüyor. Buradaki bir arada bir para dönüyor. Bu bana helal mı, haram mı? Adamın kul hakkı giriyor mu buna? İşte başına diyor, ticarettir, nikahtır, namazda olur. Bir şaşırtılsın, dörtte oturacağına kalkarsın. E ben şimdilik ne yapacağım? İşte yaparsın bir şey, neyse, namazı bitir onu Hemen sorman lazım. Ya başıma böyle bir iş geldi. Ben burada şimdilik, e bunu iki reket daha tamamladım. Altı mı yapmam lazım Beşte bir daha mı oturmam lazım mıdır? falan falan. Ya başına bir iş gelince oluyor zaten ekseriyet. Hele haçta ne işler geliyor? Adam tamam, ben diyor dokuz shaft yapmışım. Öbürü diyor ki ben efendim ee, dört shafta çıktım. Öbürü diyor beşinci de diyor parmağım kanadı. He. Öbürü diyor sahide diyor. Ben diyor işte on dört kere şey etmişim diyor. Bir gidiş gelişi diyor bir saymışım diyor. Halbuki gidiş bir dönüş bir. İki. Anladın mı yani? Yedi kere gidersen işte dört e, üçü oluyor. Ama sen şimdi onu on dört yapmış adam. Yani Safa'ya, Merve'ye gidip Merve'den bir daha Safa'ya gelince bir sayıyormuş. Benim durumum da işte başına gelince anlaştı, anladın mı? Herkesin başına bir üç köle. İram'dan çıkmadan, saçını tıraş etmeden tırnağını kesiyor. Öbürü sabun kullanıyor. Hele ki haçta çok vukuat oluyor. Yani kokulu sürünmeyecek. Daha uçakta başlıyor zaten. hostesler okulu mendil veriyorlar el yika, şey etme Bu da ihrama niyet etmiş oluyor. İhrama niyet ettikçe bütün elinden onlar şeydir, sıvıyor. Gitti bir kurban. Kıran kırana yani iki kurban. Diyelim başına bir iş geliyor. Ama sen başına bir iş geldiği zaman başına iş geldiğini anlayacak acaba akılda mısın? Başına iş geldiğini anlay anlayacak durumdaysa fetvayı bilmesen bile gidip arar bulursun bir hocasına sorarsın. Ama adamın başına iş geliyor. Adamın haberi de yok. Yani benim başıma iş geldi abi ben bir haram işledim. Adamın affedersiniz. E, işte bizim odada oldu ya hadi arkadaşım biri dedi Hacı efendi bizi tanımıyoruz. O da polis emeklisiymiş. Yok muazzafı da o zaman. Çok sene evvel konuşuyorum. 25 senelik işte efendi hazretleri acıday. Yandaki arkadaş dedi ki Hacı kardeşleri biraz derli toplu otur dedi yani. E, dikkatli olalım dedi falan. O da dedi ki ne var dedi benim ben donsuz muyum dedi benim donum var dedi. Vay anasını. Hepimiz şaşırttık. Çünkü ta ihrama gelip hac zaman çok bekleniyor. Şimdiki gibi ömredeki iki saatte çıkamıyorsun havaalanından Cidde'de. 24 saatte geliyorsun. Yani çok işlem var. 10 saat 15 saat beklediğimiz oluyor. Oralarda yattığımız, yuvarlandığımız oluyor. Yani 15 20 saat e çünkü bir gün meselesi var da, biraz ceza meselesinde. Dikişli giydiğin zaman, hani bir günü doldurduğu zaman ceza oluyor. Saat olduğu zaman kurban olmuyor da işte ona göre. Kurbanın fiyatını bölüyorsun 24 saate diyelim, 5 saat... E, ...dikişli giymişsin, onu hesap ediyorsun, anladın mı? 300 riyal ...kurban, e, 300'ü 24'e bölüyorsun, sen burada 4 saat giymişsin, Onu 4 ile çarpıyorsun falan. Hesabı böyle çıkaracağız. Adam demedi ki, benim donum var, ne var? Ya istediğim dediğim gibi otururum. Kardeşim don olur mu dedik. Nasıl olmaz ya? Ne demek nasıl olmaz ya? Yolsuz mu gezeceğiz dedik. Tabii kardeşim dikişsiz. Onun için oturmamız kalkarken dikkat edeceğiz altımız açılmasın diye. Tonumuz yok yani. Eyvah dedi ne olacak benim üstü hanım. Baktı ki bir günü de geçmiş. Dedik bir, şey bir de hadçı kırana niyet etmiş. İki kurban. Zaten memuradan parayı zor teklemiş. Ben iki kurban nasıl yapacağım? Vay beni getiren hoca. Hoca da bizim arkadaşlardan da neyse. İsmail Ades giyme yani. Ondan sonra bu hocayı ben ne yapayım diyor şimdi. Adam deniyor da deniyor. Ulan insan demez mi ki diyor. Beni aldın getiriyorsun. Yani dikişli işte giymeyeceksin. İhrama niyet etmeden evvel donunu çıkartacaksın. Zaten hep hani peştama gibi dolanıyoruz ya. E demedi adam. Yani şunu demek istiyorum. Başına iş gelince i̇bn Mübarek Hazretleri ne mübarek adam tabi mübarek olduğu için çok güzel söylüyor da Dini, dini bir işte başına bir iş gelirse diyor. gidip alimini vurup soracak diyor. Bu ilmi tahsil farzdır diyor. E tamam da ey gidi ablami mübarek radıyallahu sen bu dönemdeki cehaleti bir bilseydin. Adamın başına iş geldiğini adam biliyor mu acaba? Adam içimde donum var yanlış ettim de. bilmiyor ki biz üstürüklü otur demesek donuyla açı bitirecek yani. Anladın mı? Kaç kurban paklamayacak yani mezbaha kurban yetmeyecek adama yani. Çünkü kaç gün daha ihramdayız? Ceza üstüne ceza zaten bütçesi parası hep E şimdi adam iş geldiğini bilse zaten yapıyor bir işlem ticarette şu da bu da. Hiç acaba caiz olmaz haram mıdır bir sorayım aklına bile gelmiyordum. Dümdüz yani. Çünkü ormandaki hayvan mahsulün üstüne sen e sen insansın yani sana kitap indirilmiş değil mi? ...sana peygamber gönderilmiş, bu kadar dini ilimler, fıkıhlar, tefsirler, hadisler, hakaretler, tasavvuf... ...senin gibi, benim gibi insanlara yol göstermek için yazılmış. Sen ne yapıyorsun ya? Sen hayvan mısın yani? Gidiyorsun parçalıyorsun, efendim bir ökücü, aslan gibi... ...yiyorsun, içiyorsun, sonuçta her tarafın karnavanı içinde... ...namaz geçmez. Yıkanmak icap etmez. Efendim, kan necistir meselesinden dolayı... Namazı bozulmaz. üzerine yıkaması gerekmez. Değil mi? Kanunlar. Her işi yapar yani. Onu dalar. Buna dalar. Ona saldırır. Kime sorar? Orman bu. Biz ormanda değiliz. Biz medeni insanlarız. Medeni ne demek? Medine elde Medine ne demek? Şehir demek. Medeniyet dedikleri esasen Medine'de kurulan İslam medeniyetinden bahsediyor. Ama şimdi şeratsızlıkları medeniyet zannediyor. Cühela efendim fışkıracak toprağı sıksan çuhela diyorum ya ben. Onun için insan dini meselelerde, karşılaştığı hadiselerde alimini bulup danışacak bu ilim farzdır diyor. Sallallahu teala aleyhi ve ilmi inde gayri ehli. Bir ilmi ehli olmayanlara anlatan ne gibidir? Kemukallidil <gülüyor> hanâzîri Hayvanların en yani düşüğü olan hınzır ve domuzlara takan, yakış, takıştıran gibidir. Neyi? El cevhera mücevherleri ve lü'lü'ye incileri ve zehebe altınlar. Sen şimdi mücevher bulsan, inci, altın bulsan, pırlanta, elmas bulsan, gidip affedersin. Domuza takar mısın? Takarsan seni de tımarhaneye tıkarlar. Ne yaparsın? İşte, hanımına hediye edersin, kızına hediye edersin, işte kendin <gülüyor> ...kendine de yakıştırırsan kendine de yakıştırırsın yani. Allah Allah. Kanuni mi demiş, Yavuz'a mı demiş, o mu ona demiş, neyse var diye öyle bir şey. <gülüyor> Oğlum dedi, anana bir şey bırakmadın, takıların hepsini takmışsın dedi. Yani şimdi, e, mücevherler tabii ekseriye. Takılar içinde büyütülen kız çocukları diyor Kur'an. Kız çocuklarına takı takmanın, ev bu Kur'an-ı de bahsi geçiyor. Altın çok... E, ...kadınlık hormonlarını geliştiren bir madendir. Onun için erkeğe takılması haram kılınmıştır. Çünkü kadınlık hormonlarına hizmet eder. Ondan sonra erkekler de kıvırtmaya, ondan sonra cıvırtmaya başlar altın takanlar. Bundan dolayı kadına uygun, takılar içinde bir diyor Kur'an-ı Kerim. E, altın, e, e, erkeğe gümüş serbest edilmiş, gümüşün de 3-4 gramı geçmeyecek öyle gümüş diye kalkıp da gümüşten kendine yelek melek yaptırma. Saat, zincir, kolye, künye bunlar gümüşten de olsa erkeğe haramdır. Çünkü gümüşte gramla, evlilik yüzüğü gibi gramla gümüş yüzüğe izin verilmiştir. Bu da en fazla taş çatlasın kaçtı yani? Dörtdür falan da, dört küsurdur, dört noktası var. İşte bazı mezheplere falan filan, taş çatlasa dokuzuş yapmıyor. Sen böyle oho yumurta kadar gümüş falan takamazsın. Zaten saatteki künyedekiler gramı, dört gramı, beş gramı çoktan geçiyor. Ha gümüş suyuna sıvama ayrı bir şey. Maddesi gümüşten değilse. Yani altın suyu falan. Suyu altın gibi değil, sayılmaz. Hal böyle olunca... ...sen için mücevherleri gidip de hınzıra takar mısın? Affedersin takmazsın. İşte ilmi de diyor ehli olmayana öğretirsen... ...aynı... Ee, ...israfı, ifsadı, e, yani akılsızlığı diyelim, yapmış olursun. Ancak, burada dikkat edelim. Şimdi bu adam bu ilmin ehli değil. Müstehak değil, kabiliyetli değil, şudur budur. Ama ben bunu el-i itikadını anlatmam lazım. El-i itikadı ile ilgili ilim. Bu adam ehil midir, değil midir, bakılır mı? Bakılmaz. Sen ona imanını anlatacaksın. İnanır, inanmaz. Yani şunu demek istiyorsun. Ya ben bu adamın tipine baktım. Bundan adam olmaz, bir cacık olmaz. İnanacağı da yok, alaycı, dalgacı. Bir. Yani buna bir şey anlatılmaz. Yani anlatmıyorsun, anlatana da anlatma diyorsun, bunu yapamazsın. Çünkü itikat acayip bir şeydir. Bu il iman etmezse ebedi cehennemde kalacaktır. Veya Müslümanım diye geçiniyor, itikatta bin şey inkar ediyor. Buna bunu anlatman gerekiyor. Burada ehli midir, değil midir bakılmaz. Çünkü neden? Bu ilmi zaruridir zaruri ilimleri herkese anlatmak zaruridir. Burada bahsedilen ilmi naehil olanlara e, emanet edenlere zemmedilmesi bu gayrı zaruri ilimler hakkındadır. Gayrı zaruri tefsirdeki bir detay, hadis şeriflerdeki bir izahlar, menkıbeler, efendim tasavvufi gerçekler, işte ilmi kelamın derin mevzuları, işte efendim ayet-i kerimelerdeki tahliller ve tefsirler ve teviller e bu ehil bulursan anlat. Ama zaruri ilim, yani adama diyeceksin Allah bir. Adama diyeceksin ki amen türü şartları altıdır. Şimdi ilahiyatlarda da beşe indirmişler. Bazı ilahiyat hocaları, dün bana İFAM'dan geldiler. İhsan Şenhocak hocamızın e, yönetiminde olan bazı talebeler ziyaretime geldiler. Biraz dertleştik. E, yavrularımızla, kıymetli yavrularımız, gençlerimiz hepsi ilim tasat ediyor. Hepsi üniversitelerde tabii. Kimi ilahiyatta kimi dışı. İlahiyat baktım Göbür üniversitedekiler bir şikayet etmiyor. Dinimizle oy, oynayan var diye. İlahiyattaki dedi ki, bizim dedi profesör geliyor diyor ki iman şartı 5'tir. <gülüyor> Niye 5'tir? Kader yok bunlarda. Kadere iman yok. İşte Mustafa Çağomboğlu ilahiyatçı değilse de o kafa aynı, Mutezile kafası. Kader iman. İman şartlarını çocuğa 5 okutuyor ya. Bu çocuk da müftü olacak, vaiz olacak. Henimama tipi geçmiş ilahiyata geldiğine göre. Üst seviyeye çıkmış. E bu, bu insan nasıl olacak? Onun için millete itikadını, iman şartlarını, ehli sünneti, İslam şartları, bunlar zaruri ilimlerdir. Burada ehil midir, değil midir, anlar mı, anlamaz mı, yanlar mı, dinler mi, dalga mı geçer, alamış. Sen vazifeni yap. Yarın Mevla'nın huzurunda ben bu adamla rastlaştığımda bir kere bana Allah bir demedi ya. Amen, tüy Demir söylemedi, peygamber hak demedi, Kur'an var demedi, farzdır namaz demedi. İçki haram demedi, zina haram demedi. E bunlar zaruri ilimlerdir. Bunlarda ehil midir, değil midir, aranmaz. Burada ne anlatıyor? Demin dediğim konuları anlatıyor. İlmin derinlikleri, incelikleri, Kur'an-ı Kerim'deki de efendim ince ilimler, fesahatler, belagatlar, edebiyatlar, icaz vasfı, mucizelikleri vesaire. Dünya kadar ilim var. Kıyamete kadar bitiremezsin Allah'ın ilimleri. E bunların ehlini bulursan anlatacaksın. Yani bazı talebe ...fıkıhçı olma bir saattir. Kafası fıkha çalışır. Kafası fıkha çalışırsa sen onun tefsire hadise yorma. Bir miktar ki herkes ana temel dersleri okurken hepsini okuyor tefsir hadis. Ama ihtisasa geldiği zaman bakıyorsun kabiliyeti ne fıkha. Onu fıkıh ihtisasına ayırmak lazım. Bakıyorsun kabiliyeti tefsirde var. Onu tefsire koy. Bazı bakıyorsun bazı hafızası yerinde değil, ezberi kuvvetli değil. Ama anlayışı kuvvetli. Ezberi kuvvetli olmayan hafızlığa zorlarsan, on de hafız olamaz, yaşı da geçer, ondan sonra da halim olamaz. E, hafızası, müsliğe, kuvvetli olmayan ezberi, hafızlığı zorlamayacaksın. E, o, yok, ezbere bildiği kadar Kur'an-ı Kerim'den çok hayat ezberlesin. Ama bunu hafızlığa zorlarsan yıllarını alır, o da verimli olmayacak. Ama bunda ne var? Fehim var, idrak var yani anlayış. Öbürü de hafızlık, ezbere gücü çok ama anlamıyor, kıyas kabiliyeti yok. E sen bunları terci ayıracaksın. ...fast edeceksin, senin e, branşın şu, senin ihtisasın şu, bu şekilde e, ona, sen diyeceksin, usulü fıkı kafası var sende, çok güzel kıyas yapabiliyorsun. Sen usulü fıkıhta bir derinleş bakalım. Öbürü tefsire kabiliyet var, rivayetler çok aklında kalıyor, sebebini üzüller aklına kalıyor. Öbürü muhaddis olmak şey var, usul hadise vakıf, hadis çiğ. çok hadis ezberinde kalabilir işte. Senetler, isnatlar inceleyebilir. Falan. Gerçi o işler incelendi, bitti artık. Elimizdeki kitapları bile okuyacak vaktimiz yok. İlmimiz yok da. Demek ki e, insan e, umumi farzları, ehl-i göre inanç ve farzlar, vacipler. Bunlar herkese farz. Bunda ayrım yok. Herkese öğretilecek ve herkes bu konuda öğrenmeye çalışacak. Burada tercih yapamaz. Ben şu namazı ...es geçeyim, orucu inceleyeyim Öyle bir şey yok. Sana namaz da farz, oruç da farzsa. Bu umumi farzlar... E, ...dışında... E, ...ne yapacak? İstihdadına... ...gayip olanı tercih edecek. Ama bunu burada tabii... ...talebenin kendisinden çok kim yapmalı? Muallim, müderris yapmalı. Çünkü neden? vazgere ...ders okutan Hoca Efendi ekseriyetle o talebenin kendisinden daha çok onlar onun neye elverişli olduğunu, kabiliyetli olduğunu, öyle her akıl fikir sahibini kendi istidadına muvafık düşen ilimlerle meşgul edecek. Evet. Bir hadis-i şerif e, daha okuyalım. Ruvya'nın İbn-i Abbas'ın radıyallâhu i̇bn Abbas Hazretlerinden e, rivayet edildi. قال قال رسول ve Kainat efendisi buyurdu ki sallallahu aleyhi ve Men kime ca e ona ecelu eceli. Yani ölüm saati geldi çat. Ama o ne yolda? İçki yolunda değil, kumar yolunda değil, zina peşinde değil. Nice 70 yaşlı adamlar zina peşinde. Her ölüm geldiğinde onu bir uğraşı da bulacak değil mi? Ya dizileri seyrediyor, ya film seyrediyor, ya hobisi Bilmem yarışmalar ya herkes bir meşkalede yani. Yani zaruri işi yoksa da kendini oyalıyor. Oyalıyor. Namaz geçiyor haber yok. Bu kadar il ilmihalini bilmesi farz haberi yok. İtikadını düzeltmemiş ahirette cehenneme gidecek haber bir şey. Ama bir adama ölüm geldiğinde ve yetlubul ilme o kişi Allah'ın dininin ilmini e, tahsil ediyorsa Allah Teala'dan gelen ilmi, ayet ve hadis ilimlerini ve onlardan çıkarılan fıkıh akaid tasavvufleri talep ederken eceli geldiyse lakı yallah bu adam Allah'a kavuştuğunda hangi mertebeye çıkar Velem lem yekun beynehu ve beynen bu kişi ahirette mahşerde cennette neredeyse insanların bulunduğu bütün akamlarda peygamberlerle bu kişinin arasında illa derece nubu ve bir fark çıkar bir merteba oynar o da peygamberlik mertebesidir. Peygamberlik mertebesi zaten okumakla, öğrenmekle, çalışmakla, çilehaneye girmekle, aç şusur durmakla kazanılmaz. Nübüvvet vehbidir. Vehbi ne demek? Allah'tan gelen, efendim, şekliyle Mevla Teala'nın kullarına bahşettiği lütuftur. Ledün ilmidir nübüvvet. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem mektepte mi okudu? Hoca mı gördü? Ledün ilmi verildi. Ümmi idi ne demek? Okuması yazması yok. Ama bütün dünyanın okuması, yazması ondan öğreniliyor. Onun için velilik desen insan hadi çalışır, gayret eder, riyazat yapar, açsızlık alır, oruç tutar, çok zikreder. Veli olur. Ama bir adam ne kadar çalışsa da peygamber olamaz. Hal böyle olunca e, peygamberlik derecesi müstesnadır. Çünkü oraya çalışmakla ulaşılmaz. Bunun dışında peygamberlerden bir aşağıki mertebede kim var sorarsan Eceli geldiğinde ilim tahsil ederken, yani illa derste ölen demek değil. Anladın mı? Sohbet, ilim meclisi ölen, hocanın önünde ölen veya ders okuturken bir hoca öyle ölürse demek değil. Bu şu demek, o zamandaki ölüm geldiği andaki meşgalesi, uğraşısı, Allah'ın dinini öğrenmek. İhlasıyla Allah için dinini öğrenmek ve sonra tabii ki derdi tebliğdir, davettir, talimdir, tedrisdir, Bildiklerinden milleti faydalandırmaktır ama... E, ilim yolunda bulunduğu sırada illa caddeden giderken camiye mağazda değil uğraşı ameli, ilim tahsili iken eceli gelen bir kişi o kadar yüksek derecededir ki onunla peygamberler arasında bir derece oynar. Bu ne demek? Peygamberlerden sonra ondan yüksek adam yok demek. Allah Teala cümlemize ecellerimize kadar dininin ilmini öğrenip öğrenmekle meşgul eylesin. Kalplerimizi ilim talebinin muhabbetiyle meşğuf eylesin. Ve cümlemize ecelimiz geldiğinde dininin ilmiyle meşgul olurken ölüp de şu yüksek mertebeye ulaşmayı müessere eylesin. Amin. Siz derslere devam edin. Siz sohbetleri takip edin. Siz her gece 8.30'da ayet, hadis, tefsir, fıkıh, her şeyi okuyoruz. Bunlara talebinde olun ve niyet edin. İlim sizi bu yolda e, meşgul ederken ecel de sizi bu yolda bulacak inşallah. Nasıl yaşarsanız... Öyle öleceksiniz. İşte bir Mehmet Albayrak abimizden ibret alalım, özenelim, heves edelim. Keşke onun gibi ölümler cümlemize nasip olsun. Ya ilk öğrendik Kur'an okuyorken öldüğünü. Sonra öğrendik iki namazını kılmış, farz namazın peşine Kur'an okuyor. Şimdi de ne öğrendikti? evvelsi gün meğerde oruçluymuş bir adam. Farz namazın peşine elinde Kur'an ve oruçlu. Oruçlu ölen mahşere oruçlu kalkacak, iftarı Mevla'nın ziyafet sofrasında yapacak. İhramlı ölen leppek diye kalkacak. Nasıl ölürseniz öyle dirileceksiniz. Ama nasıl ölebilirsiniz, nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz. Aman yanlış kanallara kanalize olmayın. Aman yanlış noktalara vızap zıp yapmayın. Atlamayın, lale gülde kalın. Neyinize yetmiyor? Tefsir bunda, hadis bunda, fıkıh bunda, hakaid bunda, tasavvuf bunda. Birçok şey, Hoca Efendi'le sohbetler yapıyor. Sade benimki şart değil. Mesele eli Sünnet kanalında kalın, eli Sünnet alimlerinin ilimlerinden istifade etmek için talip olun ve ilim yoluna niyet ettiğiniz sürece, bu dersleri dinlediğiniz sürece derslerimiz devam ederken ölüm sizi gelip bulacak. Mehmet abi de bu sohbetlerin peşindeyken öldü işte. Hep ilim me meclislerine katılıyordu. Derdi Allah'ın dinini öğrenmek değil miydi? İşte tamam. Ayrıyetten oruçlu ölmesi, ayrıyetten namazdan sonra ölmesi, ayrıyetten Kur'an okuyor. Bunlar ayrı faziletler. Onun için sizler de buna özendiyseniz ben çok Rabbe, çok özendim. Çok özendim. O mübareğin hayatı da öyle cömertlikle, Müslümanlara hizmetle geçti ama bak ölümler ne güzel ölümler oluyor. Keşke bana da öyle ölüm nasip olsa diye. insanın arzuladığı ölüm Arzulanır mı ya? Ama işte böyle ölüm istenir ya. Yani Mevla'nın verdiği Habibin sallallahu aleyhi bütün müjdelere uyuyor çünkü. Bak Eceli Allah'ın dinini öğrenmek talebinde 70 yaşında adam hiçbir sohbet kaçırmazdı. Neden? E dini öğreniyor. Keşke medreselere gidebilseysen ama o imkanlarınız çoğunuzun yok biliyorum. O zaman bari bu derslere devam edin. Allah Teala cümlemize faydalı ilimler salih ameller, güzel huylar ve ahlak ve rızası üzere yaşayıp huzur-ı hatibele çera kapamak nasibim vessellesin. Amin ve sallallahu teala aleyhi ve, ve, ve sellem Muhammedin ve ali ve sahbihi vesellem.